Allah azze ve cenneti kitabı el aziz. Aüz bil lahim ne şeytanı rajiim. Bismillahi aziz. Aleyhim a harisun aleyküm bil müminin rahufu rahiim. Salakallahu el Allahü cümbehanhu ve teala hazretlerinizi söylemekle yüzlerini süsleyen, alınlarını tezgineyle. Allah yüzler hazretlerini söylemekle kalplerini ulandıran, peygamberlerin peygamberi olan Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam'ı her şeyden ziyade severek, imanını kemale girdiren, Hakk'ın cennetine talip, rızasına râlim, cemaline aşık olur. İçinde bulunduğumuz ay bir şehri azimdir. İnsanların, insanlarının tarif edemeyeceği büyük bir ay içinde bulunmaktayız. Bu ay da Rabi'ül evvel ayıdır. Cira Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah'ın rahmetinin halkın yazarına sunulduğu Sebeb-i Hidkati Âlem ve Sebeb-i Hidkati Âlem olan Muhammed Aleykissalatu Vesselam'ın Hak tarafından bize ishal olunur. <gülüyor> Takdika'nın bu aydır. Eğer fahr-ı gelmeseydi, ne semâ ref ne art döşenirdi. Ne cennet halk olunur, ne cehennem. halk olunur. Onun için Cenab-ı Hak bir hadis-i kursi'de يَوْلَاكَ الْاَوْلَاكَ ve حَلَقٍ اَفْلَاكَ Habib-i Muhammed ''Seni halk etmeseydim, eflaki'' ''Halk etmezdim'' buyuruyorlar. Yine bir hadis-i kuside, ''cümle-l mevcudatı senin için, seni de kendin için halk eyledim.'' diyor. ''Halkı icat ettir.'' diyor Cenab-ı Hak Celle ve Tekaddes Hazretleri. Ne melek, ne felek halkı olmadan öyle. Cenab-ı Hak kendi nurundan ''Habib-i Hudâ, Şefî-i Rûl-i Cezâ, i Kibriyâ Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın nuru halk eyledi. Onun nurundan arşı, Kürsü, levhü, kalemi, cenneti ve narı halkı iledi. Ve arşın üzerine şöyle yazdı. La ilahe illallah, muhammed habibi ve resulü. ve men istesemem likadai, ve sabera ala belai, ve şekera ala ni'amai, fe eklibuhu siddikan, ve men lem yestesem likadai, ve lem sabera ve lem Şekere li'an'ai fel yettekhiz sıvâen gayrî. Yani, arşimde şöyle yazdı ki benden başka ma'budun bilhak yoktur. Ancak ibadete layık, azamete layık, tevhid ve tesbih ve takbîsâ ve tahiyyâta layık benim. Benden gayrî ilah yoktur. Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem, benim Habibimdir ve Resûlümdür. Her kim benim kazama teslim olur, belâma sabreder, ...vermiş olduğu nimetlere şükrederse onu ben... ...sıddıklardan yazar, sıddıklar dertlerine kaydeylerim. Her kim ki benim belama sabretmez, nimetime şükretmez... ...kazama kisinin yok ise benden gayrı Allah arasın. Elbet ki ondan gayrı mağbudun yok. Ancak o var, evvel o, ahir o, zahir o, batın o... o rahim o, latif o, cemil o... Bütün güzel sıfatlar ve esmalar O'na mahsus Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerine. Allah'ın en <gülüyor> büyük nimeti de Resul aleyhi vesselamdır. Hazreti Muhammed'den daha büyük bir nimet olamaz kainatda. Onun için Cenab-ı Hak Suri ve nihayetinde ben size her herhalde nimetlerinden <gülüyor> soracağım diyor. Bunun malası Resulullah'a muhabbetten soracaktır Cenab-ı Hak'la ve Tekaddes Hazretleri hatta şunu iyi biliniz ve gönül de böyle ki yakın zamanda buna karşılaşacaksınız. Bu söylediğim sözyle karşılaşacaksınız. Yani kabre girdiğimiz vakitte ilk soru Resulullah'tan olacaktır. O gelen melek iki Cenab-ı Hakk'ın resulleridir. Ona Münkerey indirir. O şu soruyu soracak bizden Rabbiniz kim? Peygamberiniz kim? Şu zat hakkındaki malumatınız ne diyecek? Müminler, aşkı sadık olanlar, insanlara tutulmayarak, şeyleri Rabbi evet. Rabbimiz Allah Celle Celalühu Hazretleri Peygamberimiz Muhammed Aleyhissalatu Vesselam evet. ve rahmetel lil alemin olan gönderen peygamberdir ki bütün peygamberlerin sevgilidir, Bu alemin sebebidir. Adem oğullarının faridir. Ona itaat Allah'a itaat, ona muhabbet Allah'a muhabbet dediği ve de diyecek ki melek, Biliyoruz ki sen bunun cevabını vereceğini biz biliyordur. Fakat Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah böyle ceya etmiştir. İstira rahat et diyecekler. Burada iki mana var bu zat hakkında. Bir Resulullah Efendimiz'in eşkarını gösterecekler veyahut âşık-ı sadık isen bizzatî Peygamber'i göreceksin soracaklar. Allah yani Allah ilk Allah soru o. Yani ahiret pasaportunda. Ahiret pasaportu ki iman kağıdı. Onun üzerine Resulullah'ın imzası varsa bu benim ümmetim diye İşin kolay ve seyildir, esir edilmiştir. Kabrin cennet bahçesinden bir bahçe olur ve sana huri ve bilma ve sana hizmette ve eniş olurlar. Kafirler bilmeyecekleri, münafıklar ise Müslümanlar ona peygamber derlerdi diyecekler bu şekilde. Sonra onların kabirleri ateşe doldurulacaktır. Haberlerde böyle varid olmuş Resulullah Muhsin, sadık olan yani haberlerinde sadık olan Hz. Muhammed böyle haber vermiştir, sallallahu aleyhi ve sellem. İşte. Fahri Risaleti'nin zuhurunun ayı, bu ay peygamberin zuhureti ayıdır. Yine Eshab'dan birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorur. Ya Resulallah, siz ne vakitten beri peygamberdiniz? Fahri Risaleti şu cevabı vermişler. Adem henüz toprak ile su arasında çamurdu yani daha, çamuru yuvulmamıştı. Ben nebiydim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah. Yani hilkatın meddeyi o, Hilkatin nihayeti de o. nur evvel, bazı sonra. Fakat bütün tesbihat-ı Muhammediye, Muhammediyet cümle enbiyayı sarmıştır. Alem-i Ervaht'a Resulullah'ın nübüvvetini Cenab-ı Hak ilan etmiş. Kalu-vela cevabında Cenab-ı Hak'la karşı Resulullah'ın nübvetini ikrar edeceğinize söz vermişizdir. Cümle enbiyanın nurunu fahr-ı s-saretten anlıktır. Onun için Peygamberimiz böyle, İlk mektep kitapların da yahut orta lise kitaplarında yazıldığı gibi işte Peygamber efendim, Muhammed Mekke'den Medine'ye kaçtı. Estağfurullah razı ve tuvhilek karılarına orada ev yaptırdı şöyle böyle kaba kaba sözlerle bundan Müslümanların söyleyeceği sözler değildir. Bu ümmetin başına gelen felaketin en büyüğü Resulullah'tan muhabbet kesildiği için Allah bu ümmeti delil etmiştir. Cenab-ı Hak ve tuvakrihu ve tu'aziruh Nebi-i Canım seni hiç düşünemiyor muyuz? Zerre kadar birlik irfan silindi mi? Allah diyor geceyle ceralı o hazretleri. Her Cuma günü bunu meyfiller ilan ettiler. İnnaallah <gülüyor> ve meleketehu yusalluna al-niyya ve ladinaman u sallu alehi ve sallimu taslima. Yani manası şöyle denizden bir katra şemisten bir zerre olarak söylüyoruz yani müminler, aşk sadıklar. Ben Allahlığımla, meleklerimle beraber mutasile, hiç kesmeden. Habibim Muhammed'e salat ediyor. Kur'an bunu söylüyor. Bunu her cuma günü de hatipler çıkarken şan an ilan için bu ayeti okur. Bazı şimdi ki beyinsiz müftüler zuhur etmiş. Bidat gibi bu ayeti kaldırılmışlar, okutturmuyorlar falan. Kesinlikle böyle bir şey caiz değildir. Zaten Resulullah'ı üzdük. Resulullah'ı üzdük. Peygambere çok çok eza ve Hatta Cenab-ı Allah Kur'an-ı Keriminde sizler Allah ve Resulüne ihanet etmeyiniz. Beni İsrail gibi habib Muhammed'i üzmeyiniz. Yahudiler gibi olmayınız. Peygamberinize eziyet cefa etmeyiniz. Bak işte şunu da söyleyebilirim. Senin çocuğun kötü yerlere gitse, iyi dinle beni, senin çocuğun kötü yerlere gitse, sen de çocuğunun gittiği kötü yerleri öğrensen, baba olmak münasebetiyle yani baba kişiyatı varsa sende, iskelem olası değilse, Üzülürsün elbette. Olus olsun dese çok atılmaz. Üzülürsün değil mi? <gülüyor> ümmetin yapmış olduğu efal hareket cuma geceleri ve pazar günü akşamları geceleri Resulullah'a haber verilir. Hafta iki akşam efal ümmet, ümmetin ef'ali yaptığımız işler Resulullah'ı haberdar eder Allahu Yaptığımız kötü işlerden dolayı peygamberi üzersin yaptırır arkadaşlar. Kötülük yaptın mı? Allah'ın yolundan gitmedin mi, Resulullah'ın çizdiği yoldan varmadın mı, Resulullah'ı üzersin. Neden? Senin evlada olan şefkatinden, Peygamberimizin bize olan şefkati 70 defa defa ziyaredir. Konuşumu ayet-i de, okudum ayet-i de. اِزْلَا اِذْا اِذْا اِللّٰهِ لَكَدْ جَاءَكُمْ Sizin cinsinizden, insan cinsinden, beni Ademden bir peygamber size geldi. Bu peygamber aziz, şanlı, şerefli, Nerede? İndi ilahiyle de bu kainatta, öteki alemde. Bütün âşıkların, bütün peygamberlerin, bütün velilerin, bütün salihlerin içlerinde gönlünde muhabbeti eman etmekte. Hatta bir kalpte muhabbeti Muhammediye olduğu vakitte onun yüzüne Muhammed doğuruz gibi gelir. Muhammediyeler ayrılabilir yani. 10.000 kişilik bir kafir tayfesi içinde 3 tane Muhammedi girsin, gözünde irfanı olan kişi semmi Muhammed'i uyan kimse, o üç kişiyi ayırabilir, çıkarabilir mi Ümit'i yani yüzünde? Çünkü kalbinde, Aşkullah ve Muhabbetullah olan kalplerde, yüzlerimde nur Muhammediyet-i Zuhura gelir. Hatta geçenlerde gene bir, bir meclama, istesiz yapmış, dünyada hangi isim fazla anılıyor diye. Dünya yüzünde hangi isim fazla anılıyor? Ve bütün kainatın tasliyetler ki, Muhammed ismi sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir an yok ki, Hz. Resulullah'ın Risaletini ilan edilmesi. Sema'da da arttı. Mesela şuradan vereyim size böyle hani şöyle bir toparlayalım. Bu sözümüze bir şahit ve tanık getirelim. şimdi burada İslam'da şu anda ezan okundu. Az evvel, 10 dakika evvel. Dakika da şu anda şimdi sonra ezan okunmakta. Daima ezan Muhammediye 24 saat saatinde dünyanın devrinde her saatte, her anda Peygamber'in ismi almakta minarelerde. Allah'ın ismiyle, cenab Peygamber Peygamber'in La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Öyle bir kelimeyi tayyive ki, Muhammed ismine kim sarıldıysa mahrum olmalı kimse. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta Allah'ın şu, şunu da vereceğim. Cenab-ı Hakk'ın şu iltifatına bakınız ki, yarın yevmi kıyamette ilan edecek. Münadiler, nidanecikler. Muhammed ve Ahmet isimler ayağa kalksınlar, gelsinler. Ve Cenab-ı diyecek ki, ismin Muhammed olduğu için ve Ahmet olduğu için, sizi o isme bağışladım diyecekler Allah'ım da. Allah Allah Allah Onun için çocuklarımız ismi Muhammed ve ismini fazla koyuyoruz çocuklar üzerine. Kimindeki de saadet ve selamet olan, herhamdülillah ki kavm-i kahraman askerlerimize Mehmet denilmiştir. Türkler Mehmet demişlerdir çünkü Muhammed ismini söylediği vakit kötü bir söz söylerse eğer uğraya, çirkin olur diye Mehmet ismi de kısaltmışlardır. Askerimize de şanlı ve şerefli askerimize, İlahi Tezmetullah için dört kıtada çarpışan, göğslerinin Kalkanadan, Allah ve Peygamber oranak Kalkanadan askerlerinin ismini Mehmetçik ismini kurulmuştur ki bundan büyük şeref şeref demiş. Bu havlusunun bundan daha büyük bir şeref bulamaz. Geçiyoruz. Fahri sallallahu aleyhi ve sellem, bidayettir ve nihayettir. Yarın kıyamet gününde de, kıyamet koptuğu vakitte, yani semaya yarılıp yıldızlar döküldüğü vakitte, kabirler eşildiği vakitte, denizler kaynadığı vakitte, İlk kalkacak olan kabrinden gene Fahri Risalettir sallallahu aleyhi ve sellem. Allah cibiyle emini gönderir, Fahri Risalet kabrinden kalkar, sorar evvela ne gündür bu ya Cebrail? İşte Kübhâr-ı Hakisâr'ın inkâr ettiği, mü'minlerin tasdik ettiği, ebedi, mü'minler için ebedi saadetin yollarının başlangıcı Kübhâr'ın da hasret ve ilamet günüdür dedikleri vakitte. De, hani ümmetin nerede? Ya Resulullah ümmetin daha henüz kopmadı. Onlar kabirlerinde uyumaktalar, evvela siz haşrı oldunuz, siz evveli haşrıydınız. Evveli haşrı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Geçiyoruz. İşte bu Nebi zişan, bu sebeb-i hikati alem, bu medhal-i benî adem olan Muhammed aleyhi vesselam, sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar çok muhabbet edersen o kadar Allah seni aziz eder. Resulullah'ın senin ve benim muhabbetimize ihtiyacı yok. Allah ona muhabbet etmektedir. Resulullah'ın yine bizim salatımıza ihtiyacı yoktur. Ona Allah ve melekleri salat etmektedir. Acaba anlatabiliyor muyum? Allah Allah Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salaf senin şerefin yükselir. Sen aziz olursun. Vaktiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve eden bu kavim Rabiül evvelin birinci gününden otuzuncu gününe kadar bütün diyar İslam'da donanma yaparlardı. Büyük şenlikler yaparlardı ve büyük yemekler, ziyafetler, fakir fukara doyurulur, çıplaklar giydirilir idi. Kur'anları okudur, edilir. Sonra da tabii bunlar unutuldu, bunlar geçti. Hatta öyle zaman öyle kişiler meydana geldi ki, mevlid okumak bin arttır, <gülüyor> bir faydası yoktur diye yani bu kadar bu cezaları gösterenler oldu var. Bunlar hiçbirisi şey doğru değildir. Bunlara kulak vermeyiniz. mevlid Şerif'i okutmak hanelere saadettir, merakettir, göğüslere nurdur. Yalnız şeriat'a hürmet etmek şerai'tinde Olmak şartıyla yani böyle kadın erkek kucak kucağa oturarak, şehvali nazarları bir nazarayla değil, Allah'ın taksim ettiği gibi, İslam şeriatının taksim ettiği gibi, kadınlar ayrı bir yerde, erkekler ayrı bir yerde oturarak, kendilerini muhafaza ederek, eliyle, elini, gözünü, dilini, kulağını, her şeyini, kudu ve huşu ile dinlemek, büyük eczir ve sevaplara insanların aile olur. Ve hanelere bereket ve saadet olur. Sevabı yok değil sakının, o, o kafayı terk et. Bir de habi öyle bir dilem söyleyeceğim, söylediğim geçmeyeceğim. Bir de habi bulemasından birisi gelmişti falan. Ne öldüm bir ad olduğunu söyledi falan filan. Sonra akide oradaydı, mesajı çıkarmadım. Bir dakika sonra kendisine şu soru şu soruyu sordu. Dedim hocam en azetler. Kitapları da var yani basmış olduğu kitapları. Kendisi yani deli bir kitaplar var. ki hocam ben de ne öldüm bir ad olduğunu söylüyorum. Bir adı ikisindir. Bir adı hayriye vardır, bir adı şerriye vardır. Bu hangi kısmındandır. Doğdu. Bir ad bir adtan. Peki öyleyse dedim ki biz şimdi burada otursak desek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din içerisinde dünyaya geldi. Kendilerine 40 yaşında nübüvvetin ishare-i olundu. 43 yaşında risaletlerin ishare-i olundu. Sonra peygamberimiz ishare-i sonra halkı dine davet etti. Sonra Allah ona emir verdi ki Mekke'den Medine'ye hicrede Ve cana bak onun iradına aldı. Miraç'ta şu, dere şu dereceleri gördü, şunlara yaptı. Bunu da böyle anlatsak, <gülüyor> sevabı var mı, yok mu dedim. Var dedi. E dedim bu manzul mu günah oluyor bu yani? Böyle konuşunca cevap oluyor. Efendim, sülahayı zikreylemek, bıraksan peygamberimizi, ümmetin salihlerini zikreylemek ibadettir. Hadis-i şerifte sabit. <gülüyor> Veliyullah'ı konuşmak, velileri konuşmak, iyi insanların ehval-i harekatını, insanlara müune olacak insanların ehval-i harekatını söylemek bunlar dahi cevaptır. Zaten... Allah asla kasem ediyor. Hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden müstesna. Allah'a iman eder. Binaenazalek hak kelime konuşulduğu vakitte, Allah günah olan söz lagviyattır. Ne dünyaya yarar, ne ahde yarar. Hatta dünya hususu bir adam bir adama sanat öğretirse cevaptır. Öreten adam ecciz ile nair olur. O sanat devam ettiği müddetçe meşhur olan şeyler, onun dedilere amali kapanmaz, öğretenin yani. İster kitabi, ister sanat bakımından. Burayı da iyi dinle. Kulağını benden yana ver. Bir adam bir beldeyi bir kötülük getirse, o belde o kütülük devam etse, o kütülüğe getiren adamın defter şer defteri kapanmaz. Kendi geberse dahi defteri amaline şer defterine yazılır yani. Hani daha açıkça konuşayım. Bir erkek, gençlere söylüyorum bunu. Bir erkek bir kadının rıza geçse, sonra onu fesbaye eylese, almasa yani böyle, o kadın da fahişe olsa, o kadın ne kadar zina ederse İlk ona o günaha sokan adamın defteri ahmaline zina yazılır o Versen bunu kıyas eyle daha bin tane sana şey misal vereyim bu şekilde yani. Bunu anlatmak için söyledim. Kusura abartmayınız. Çünkü dersleri çok insanlar kavrayamıyor açmayınca böyle. Açıyor böyle söyleyeceğiz ki bazı sizi bir sözde anlıyorlar. Bazı açmak lazım, söylemek lazım. Zamanımızda uyandırmak lazım halka. Geziyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmeti Muhammed bir ay yani Rabiül evvelin birinden 30'una kadar, 29'una kadar, 30'una kadar bazı yerler 29 gelir, ye donanma yaparlardı. Yemekler pişirilir, ikramlar edilir, donanmalar yapılır, şenlikler yapılır, mevliler okunur, Kuran'ın olduğu kasiyeler okunurdu Peygamber sallallahu aleyhi Sonra bunu ümmeti Muhammed bunları unuttu. Unuttu da hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tecavüz edenler oldu. Ondan bile ümmeti Muhammed incinmedi. Evet evet.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onun ezvacı tahiratına, onun eshabına nice efendim, gühtanlar, kötülükler söylenirdi. Yine ümmeti Muhammed bizim pişkin olduğu için hisset çıkarmadı, yürüdü, gittiler filan işte. Allah'tan bulurdu. Tabi bu şekilde. Tabii Allah ve Resulün tenlerinin müdafaya ihtiyaçları yoktu. Ama Allah şart koşmuştu. İyi dinle beni, in tansurullaha yansurucu. Manası, siz Allah'ın dinle yardım ederseniz, Allah'a olursanız Allah size yardım eder diyor. Gönüller boş Allah yardım etmez. Allah zalimlerin yardımcısı değildir. Allah muhsinlerin mutlakilerle beraberdir. Onların yardımcısıdır. Geçiyoruz. Ahri Risale-i medetmek bütün ne kadar şu ara varsa, hayalleri geniş adamlar, kalemler defterleriyle peygambere medesinler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i medet-i edemezler. Çünkü Resulullah'ın meddaha Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazretleri'dir. Hakayik-i Muhammedi'yi Allah'tan gayrı hiç bir mahluk bilmez. Allah mahluk değildir, Allah Halik'tir. Cenab-ı Hak bu Hakayik-i ancak İlmullah'a hazretmiştir. Ancak Peygamber'imizi muhabbetine kadar Peygamber'i bilirsin. Resulullah'a ne kadar muhabbetin varsa o kadar Peygamber'i görebilirsin. Gördüğün kadar. Yani izanın, irfanın aldığı kadardır. Peygamber böyle, bir sözle, iki sözle, 10 kitapla, 100 yüz kitapla, yüz bin kitapla tarif olunmaz. Onun için bak müsaade buyurunuz. İnna Allaha ve melekide hu yu sallun Ben Allahlığımla, var. Peygamber beraber Habib-i Muhammed'e salat ediyorum. Ya ey velillezine aleyhi ve sellemün teslima ey iman edenler benim celalimi, azametimi, cemalimi, kemalimi tasdik edenler siz ne yapınız? Habib-i Muhammed'e Allah? Biz ne diyoruz kabrimde? Allahümme sallâ alâ seyyidina Muhammed diyoruz. Yani manası şu, Ya Rabbi sen salat edin Habib-i Muhammed'e. Allah diyor ki ey kullar siz salat benim habibim Muhammed'e, biz diyoruz ki Ya Rabbi sen gidin salat edin Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Manası şu, Ya Rabbi hakikat Muhammed'i biz bilemeyiz. Ona dair olan salavat da bilemediğimiz için ancak sen İlmullah'ı bilirsin, biz sana havale ediyoruz Ya Rabbi sen salat edin Habib-i Muhammed'e diyoruz. Acaba anlatabildin mi aşkı sadıklar Muhammed'iyle? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayın 12. lecesi, Rabi'de ben'in ittifakla budur. 12. lecesi pazartesi sabaha karşı duha vakti zuhur'a gelmiştir. Kimden? Hazreti Amin'e de. Pederi Hazreti Abdullah'tır. Sakın ha ebeveyn Resulullah hakkında bazı de, dar görüşlü, cail gibi konuşmayınız. Peygamber onası uvası küfür üzere gitti falan diye sakın ha, istahamu falan Sakın öyle konuşmayınız. Hiç Allahü Teala inciyi alır ve kabuklarını atar mı? Ya okumuyor musun sen? İyi dikkat et konuştuğum söze. <gülüyor> <gülüyor> Allahümme sallâ alâ seyyidina Muhammedin ve Ala Ali Muhammedin kemâ sallîte İbrahim diyoruz bak. Ve Ala Ali İbrahim. Ya Rabbi Habibim Muhammed'e ve Muhammed'in âline ve İbrahim'e ve İbrahim'in âline salat et diyoruz namazda. Vücud hükmündedir. aşkar için farz-ı Bırak fıkkın kaidelerini şimdi. O kadar sünnettir ama Aşık Aleyhis'in vacin ve Fars şeyindendir. Fars-ı ayindir yani selahat, Peygamber'e Selahat'ı okumak. Ne kadar Resulullah'a Selahat'ı okursan o kadar Allah'a <gülüyor> yaklaşırsın, Allah sana yaklaşırsın. <gülüyor> Ali Muhammed'den nurat, Ehli i Beyti Mustafa ve Ezvacı Tahirat ve Peygamber'in Hısrın ve Akrabasıdır. Ve Peygamber'e Karim olan Eshaptır ve Eyliaullah'dır, Ali Muhammed'den nurat. Ali İbrahim'e gelince, İbrahim Aleyhisselam'dan Peygamberimize kadar Peygamberimizin dedeleridir. Onun için peygamberin babası anası konuşulmaz. Terbihsiz züm yoktur. Vakti cahilette bulmuşlar ve onlar vahiydiler yani Allah-u Teala'nın inanıyorlardı. Hatta Abdülmuttalif Hazretlerine, evet Cenab-ı Peygamberin dedesine, dediler ki hiç bizim kavmimizde Muhammed ismi yoktu. Sen bu çocuğa yani Cenab-ı için Muhammed ismini nereden buldun koydun dediler. Buyurdu ki... Ali olan Allah bana emr ferman buyurdu ki, torun Muhammed'e isim Muhammed'sin veriydi. O gün şimdi şu sözü söyledi, ben söylemedim çünkü ters anlayan olabilir diye. Gökteki Rab dedi ki gökte manasıydı, burada Ali olan manasındadır. Küfar-ı Hakisar Allah'ı gökte verirlerdi. Bazı ayetlerde de aynı şekilde nazil olmuştu. Kafirin itikadı üzerine. semada gibi emin olduğunuzda Allah ve Teala, Allah semada değil. Fakat Küfar-ı göre Allah semadadır onların itikadına göre. Onların itikadıyla nazil olmuş Kuran'ı ı Kerim. İncelik var olalarda. Burada söylemek doğru değildi ama ağzımda kaçtı. Bir de var söyledik. İzah etmek mecburiydi, hazırlığı <gülüyor> bu. Resulullah Efendimiz Filseniz'indir dünyaya geldi. Filseniz'i demek, Ebrehe denilen bir hain adam, Yemen padişahı, Kabe'yi yıkmaya yemin etti. Kabe'yi yıkacağım diye ordusuyla geldi Ebrehe. Resulullah Efendimiz o vakit annesinin Batlı Buharet'indeydi. Hazreti Aminen, radıyallahu anha. Geldi, fakat Cenab-ı Hakk onlara ebabil kuşlarını gönderdi. Allah'ın orduları çoktur. Bütün mahlukat-ı ilahi Allah'ın ordusudur. Mikroplar, kuşlar, rüzgar, ateş, ne varsa Allah'ın ordusudur. Sema ordularından. allah Teala bu kibirli kafire kuşları gönderdi. Kırlangıç kuşlarını gönderdi. Ağızlarında cehennemde kızılırmış ateşlerle geldi ve Ebrehe'nin ordusunu yıktı. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem anının bakmındaydı, anasın karındaydı. Bundan elli gün sonra... 12. 12'si kala sabah karşı Rumi Nisan'da 21'inde peygamberimiz bu dünyaya geldi. Bunda peygamberin kadre kıymetini hiçbir peygambere olmamış bir hadise. Allah diyor ki de Duha suresinde ve Duha peygamberin doğduğu vakta yemin ederim diyor. Muhammed'in doğduğu vakta yemin ederim bu ayet Allah'ın. Gene Muhammed'imin yüzünün nuruna yemin ederim. Siyah saçlarına yemin ederim. Ve Leyli'de secada bu manayı vermişlerdir mübarek burlu cemaline yemin ederim ve siyah saçlarına yemin ederim. Dene bir ayet kerimede, Kur'an-ı Kerim'de senin ömrüne, hayatına ederim ya Muhammed diyor Cenab-ı Allah. Düşün bir de o Peygamberimiz Efendimizin Allah'ın kutsiyetini. Bunlar ne anlıyorsun biliyor musun? Peygamber Allah'ın önünde bu kadar yüce ise sen de onun ümmetisin, senin de makamın çok yüce. İşte o nimeti üzma şükretmezsen Allah senin de Muhammed'i alır. Bu iman senin kalbinden sığınir. Tard olursun? İslam defterinden, iman defterinden, muhabbet defterinden, aşk defterinden. Kadrimiz çok yüce. Çünkü Muhammed'in bendesiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bizi ondan ayırmasın. Amin. Evet. 21 Nisan o gece Hazreti Amin'den birkaç şey böyle anlayacağım sizlere. Hep bilirsiniz ama unuturlarımızı hatırlayalım. Diyor ki Hazreti Amin'e, peygamberimizin annesi. Ben diğer kadınlar gibi böyle ağrısızı duymadım işte. Yalnız karnımdan yani battımdan rahimden bazı geceler ses gelir. Ses kişidir diyor. Ümmeti ümmeti ümmetin ümmetim, ümmetim der gibi. Yani ana battığında, ana karılarken Peygamberimiz ümmetim derdi. Doğduğum vakitte de benim civarımda, etrafımda Hazreti Meryem'i İsa'nın annesi, İsa'resini, annesini ve Firavun'un ailesi ki Allah Resulullah Musa peygambere iman etmişti. Hazreti Asiye, onları gördüm. kendilerine sordum. Ben dediğim, İsa'nın annesi Meryem Ümit'i bir tanesi, bir tanesi Asiye, bir tanesi de uğurlardan diyenlerdi. Bana onlar hizmet ettiler. Resulullah doğduğu vakitte mübarek gözleri sürmeliydi ve göbeği kesilmişti. Doğa doğmaz secdeye kapandı diyor Hazreti Amin e, radiyallahu aleyhi ve sellem. yani. Aldım baktım, dudaklara oynuyordu, dinledim, ümmetim diyordu yine. Allah. Bu böyle olduğu gibi gene Hazreti Ali Keremullahueh. Cenab-ı Haydar-ı Kerardan rivayet. Vakti ki Fahr-ı Risalet Ali ve Vaki'yi görecekti. Biz onun etrafındaydık diyor Cenab-ı İmam Ali Keremullahueh. Sonra Cibril nazil oldu kendisine peygamberin dedi ki ya Resulullah, gam yemem. Senin ümmetin sana bağışlanmıştır. Sana bağışlıdır dedi. Kim ki Muhammed ismini andı, o adam nazardan kurtuldu. İman ederek tabii. Hakaret Rebi'yi iman ederek andı, narla kutu. Ebedi saatte yürüdü. Sonra baktım diyorum uzatmayacağım vakitler da oldu. Cenab-ı Fahri Sari en son kelamı, Süme Refikul Ala, Süme Refikul Ala, Süme Refikul Ala dedi. Ve mübarek gözleri kapandı. Sonra dudakları oynadı yeniden diyor Hz. Ali Kerem Allah'ı ve Şeyh. Dudakları oynuyordu. Halbuki ruh çıkmış diyor bedeninden, mübarek bedeninden. Hemen koşarak gittim, ne söylüyor, bir şey söylüyor dedi. Peygamberimizin iyi dinleyiniz, her şey tespit edilmiştir. Hayatta. Ne yaptısa tespit edilmiştir. Yazılmıştır yani tespit edilmiştir. Yalnız bir şey tespit edilmedi. Karpuzu nasıl kesti? Onu bilmiyorlar. Ondan gayri hepsini, her türlü yani ailevi durumlar, içtimai durumlar, terdi durumlar, hepsi tespit edilmiştir. Ağzı oynayınca koştum, kulağıma ağzına verdim. O sümmer bir aradan sonra yine ümmetî Ümmetiliğe bizi yani ümmetin, ümmetin diyor, bizi Allah'tan diyor. Fahri Evet. Gözleri sürmeli, göbeği kesik olarak geldi. Alem başka bir alem oldu. Hasalarından ne? Mübarek üzerinde üzerine daima bir bulut dolaşır, onu gölgelerdi. Mübarek vücudu Mayıs gülü, pembe güle kokardı. Bir çocuğun başına el vursala, vursa sabahleyin, o çocuğun başına sürdü, Peygamber'in kokusundan Resulullah'ın bu çocuğu okşadığını bilirlerdi. Mubarek işleri inci tanesi gibiydi. Yanakları kırmızı ve buyda renindedi. Bir kavun içinde bulunduğu vakitte kavun en güzü gördü. Yavaş dahi yürüse bütün kavmin önünden giderdi. Hanesinde, çoluğuna, çocuğuna, ailesine hizmet ederdi, yardım ederdi Fatihülzade. Birçok fazireti Peygamberimizin nihayetsiz yani, yani denizden bir katreşentten bir zar olarak söylüyorum sizlere böyle şeyden yani dalda dolayı zel söylüyorum şimdi. İşte o Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem o aziz aleyhi ma anittum harisun aleyküm size hırslı niye ümmetini kurtarsın, ibadullah iman etsin diye uğraşmış, bütün vücudunu gece gündüz namazında doğarken Alim vakiye göçerken, ibadetinde, gecede, gündüzde, kıyamında, kıraaltında, rükûnda, hep ümmeti hakkında. Hatta Uhud Muharebesinde mübarek içinde taş buldu kendi kavmi, dişleri kırıldığı vakitte ellerini açtı ve dua etmedi. Allahü Mehdi kavminehü la alemi buyurdular. Yani manası, Ya Rabbi kavme hidayet onlar bilmiyorlar. Kusurlarına bakma Ya Rabbi dedi Peygamberimiz. Allah Allah. Katiyen ağzına kötü bir söz çıkmaz, daima ümmetini yardımına ya. Hatta, hatta severse neye, son nefese sever ve bana da yardıma gelecek. Onu da haber vereyim sana. Bir kısaca kısa sınavı atalım şimdi, geçelim. Bir Zat-ı Muhterem diyor ki, ben Kâbetullah'ta bulunuyordum. Bir delikanlı Kâbe'yi taba veriyordu. Kâbe'nin her rükmüne bir dua vardır. Her rükkün duası ayrı ayrıdır. Bu çocuk yalnız talar selam okuyordu. Allahümme sallâ alâ seyyidina Muhammed, Allahümme sallâ alâ seyyidina Muhammed ve âlâ âli Muhammed. Bu şekilde, baktım çocuğun ahvaline sonra delikanlıyı çağırdım yanıma tabahtan sonra evladım. Her rükmün bir duası vardır, bilmiyor musun? Sana öğreteyim dedim. Hayır, biliyorum amaç adet. Niçin için misalat okuyorsun yalnız, dua okulmuşsun? Anlatayım başımıza geleni dedim. Biz Horasan tüccarlarındanız. Haca çıktık, yolu haca geliyorduk. Küfe şehrinde babama ece erişti. Babam öldü. Sadıklı. Fakat babamın şekli değişti diyor. İnsan şeklinden başka bir şekle girdi. Şimdiki hem babamın bu felaketine, bu musibetine... Hem bunu haber verirsem ikinci musibet benim için diyecekler ki bu çocuğun babası böyle oldu diyecekler yani. herhalde öyle. Musibeti oynadık, ağlıyordum. birden Birdenbire çadırın kapısı açıldı. Nurhanetli bir zat içeri girdi ve gitti babamın yüzündeki perdeyi kaldırdı. Mübarek elleriyle babamın yüzünden tuttu. Ayağına kadar okşadı böyle. Babam eskisinden güzel oldu. Ben hemen kalktım. O zatın ayakkabı çadırdım, kapandım. Kimsiniz bana bildirin beni bu felaketten kurtardınız. bu da bu musibetten... Halas ettiniz dedim. O vakit dedi ki o zatı muhterem ben Ahir zaman Mebisi Muhammed Aleykissalatü Vesselam'ı döküyorum. Baban günahkar insandır. Fakat her akşam bana <gülüyor> bir defa salatı kurdu her gece. Bu akşam gelmedi melek yani. Çünkü salavatı müekkil bir melek vardır. Salavatı götürür. Allah'ın telefonları, telgrafları vardır yani. Melekler bu şekilde gelirler yani. siz O melek gelmedi ve geldi dedi ki o zatı fadif. Sırat gelmedi bana, bir sırat gönderilen insanlar. Şimdi ne okursan peygamber e gidiyor Sallallahu aleyhi ve sellem. Haber veriyorlar. Bazen ruhaniyetleri bir misli olabilir. Neşe bulduğu bulunan meclisleri, ibadet mislisleri, neşe bulunduğu mu mu bil ki ruhaniyet Muhammed'i Muhammediye oradadır Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun mekanı zamanı olmaz ruhları. Burada da olur, aynı zamanda Hindistan'da da olabilir. O kadar süratlidir. İnsan dair etmez bu işe. Üyusun insanlar nele icat şu da şimdi önümüzde bir makine olsa konuşsan bütün dünya dinleyecek Kullar buna kadir olursa Allah niye kadir değil yani dedim. Evet. Melek geldi, salatı getirmedi. Dedik ya Resulullah sana salatı kıyan zat vefat etti. Fekat başında böyle bir martıya varadı o, koşarak geldim. Beni hayatımda unutmayanın nebatında ben unutmam dedi. <gülüyor> ben de dedim. Cenab-ı Allah aleyhi Ondan sonra ahd-i peymane dedim ki bundan böyle dua etmem Cenab-ı Hakk'a. Ancak Resulullah'a salatı verin, Peygamber benden hoşnut, razı olsun bana kafi gelecektir diyor. Onca için salatı bu rivayeden maizli bir sahabi Hazretleri değil.